bir e, siyasal amaç taşıdığı için sadece hukuki değil siyasal bir amaç taşıdığı için e, her seferinde farklı görüşlerin e, olması e, kaçınılmaz. O yüzden e, genellikle uluslararası büyük e, basın e, terör e, örgütü, terör eylemin kavramından farklı olarak terörist, terör örgütü kavramlarını Mümkün olduğu kadar kullanmayıp ya militan ya gerilla ya e, e, bağımsızlıkçı e, savaşçılar gibi e, ifadeleri silahlı e, isyancılar gibi ifadeleri kullanmayı tercih ediyor çok istisnalar dışında ama örneğin e, ayakkabısının altına e, plastik e, bomba C4 kalıbı yerleştirip de bir uçağa hava ya uçuyormaya teşebbüs eden Başaran veya başarmayan kişinin terörist bir eylem yaptığı konusunda tartışma yok elbette. Dolayısıyla biraz geriye dönüp baktığımızda uluslararası anlaşmalardan bahsedebiliriz. Cemil Çiçek zaten geçtiğimiz haftaki konuşmasında terör örgütüyle ilgili terör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 bu eylemleri doğrulamak için ileri sürülen dini, etnik, ırki, ideolojik, felsefi, siyasal nedenler ne olursa olsun diye de belirtiyor. Evet. <gülüyor> e, terör zaten e, e, karşı tarafın, düşman tarafın, hedef tarafın e, kor çok büyük bir korkuya sevk ederek, e, dehşet duygusu yaratarak, onun... ...savunma mekanizmalarını... ...hatta düşünme mekanizmalarını... ...karşı çıkma mekanizmalarını... ...felç etmek ve... Kendi, e, ...amacına... E, ...kendi terör örgütünün... ...terör girişiminin... E, ...amacına e, uygun... ...amacının karşısında... E, ...oluşan direnci... <gülüyor> e, e, ...direnci... E, ...kırmaya yönelik bir eylem... E,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 Silah kullanma yetkisi sadece ve sadece silahlı kuvvetlerine ve e, emniyet güçlerine verilmiştir. Başka kimsenin silah kullanma yetkisi, bulundurma izne tabi kullanma yetkisi yok. Evet. E, bir meşru müdafaa halinde olduğunu da söylemeyiz Gidip karakol basmanın meşru müdafa ile falan alakası yok. Hani beni Sıkıştırdılar, etrafımı çevirdiler, ben de e, kendimi korumak için ettim gibi bir argüman bile burada geçerli değil. Ama bu bir terör eylemi mi? Bu başka bir eylem. Yani silahlı e, kuvvetlere yönelik e, savaş durumunu andıran e, eylemleri terör eylemi olarak tanımlamakta e, biraz zorluk çekiyoruz. Ama Birleşmiş Milletler ve e, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin tanımlaması...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 Pardon, 26 Ocak 2009'da en son güncellediği bir e, liste var. Burada 29 tane örgüt sayılmış, terör örgütü olarak tanınan. Bir de 28 tane kişi sayılmış. E, herhalde onların Avrupa Birliği sınırları için dolaşmasını veya yakalanmasını e, öngören bir liste bu. 28 kişi var, isimleri falan verilmiş. Bir de 29 tane örgüt var. Bunlar terör örgütü olarak Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin listesinde terör örgütü olarak yalan örgütler. Türkiye'den dört tane örgüt var bu listenin içinde. DHKPC, PKK, Kadek, Kongregel geldiği geçiyor. Yani üç örgütün, üç farklı yapılanmanın üç farklı ismi de beraber alınmış. PKK, Kadek, Gel Ayrıca TAK, Suriyelistan özgürlük şahinleri ayrı bir örgüt olarak e, alınmış listede. Zaten hem Avrupa Birliği listesinde hem Amerika Birleşik Devletlerinin listesinde tak ayrı bir örgüt olarak ele alınmış durumda. Bir de İbdacıya var. E, terör örgütü tanımına giriyorlar ya yani, veya öyle tanımlanmışlar. Zaten bu çerçevede de PKK'nın işte Avrupa'daki finansal kaynakları ile ilgili e, tutuklamalar Fransa'da, Almanya'da ve başka birkaç ülkede İspanya'da oldu galiba. Ee, bu çerçevede yapılabiliyor Evet burada tabi Bir parantez açabilir miyim yani Ufak bir sorun var ee, Terörün tanımı Senin de gayet e, Aydınlatıcı bir şekilde verdiğin gibi Hiçbir zaman yapılabilmiş değil Hayır. Buna karşılık e, bu, bu örgütler Bu tanımı yapılmayan kavramın içine Sokulabiliyorlar Evet Normal olarak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 ...bir etkileme mekanizması olduğunu... ...en azından tahmin edebiliriz. Ee, Kür, Kürdistan Özgürlük Şahinleri... ...tamamen terör... ...eylemlerine yönelik bir... ...şehirde, kentlerde... ...halkta... ...korku ve yılgınlık yaratmaya yönelik... E, ...eylemler. İşte kalkıp... E, ...Ankara'nın merkezine... E, halk ...kalabalık olan bir yere... ...bomba koymak. İşte... E,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 siyasal alanda muhatap alınmayı talep eden bir örgüt bir tarafıyla da. Dolayısıyla terör örgütüye de, diyerek e, kolayca e, kısa yoldan e, gayrimeşru ve yok e, adetmek ve mücadeleyi sadece terörle mücadeleyi zaten en büyük sorun oradan kaynaklanıyor. Evet. Oradan hareketle müca bununla mücadele bir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 sahibi oluyorsunuz. Britanya'da bunu Tony Blair yapmıştı hatırlayacaksınız. O İra terörü evet. Yani. İra, İra terörüyle ilgili ve hatırlı bir um, metroya konan bombadan sonra ve ondan sonra o zavallı bir Hintli e, sırt çantasıyla e, metronun kapısında terör e, örgütü, e, terörist zanlıyla vuruldu hatırlayacaksınız. Brezilyalıydı galiba. Ha, Brezilya, pardon e, Brezilyalı. Meneses diye bir çocuk. Öldü. Evet.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 kökünü oluşturan e, şeyler, onların üstüne hiçbir değinilmeden gidilmeden doğrudan dolayı devletin kendini kuvvet yoluyla koruma e, şeyi mantalitesi doğru olabilir mi yani? Burada hukuktan ziyade çünkü hukukluk bir hukun e, yegane kriter yegane aktör olacağı bir alanda değiliz artık. Burada bir siyasal akla ihtiyacımız var. Siyasal akıl da e, olayların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 ee, Murat Karayılan'la ve İçişleri Bakanı e, şehit bölgede e, sınırın sıfır noktasında oturup karşılıklı pazarlık etsinler, toparlasınlar demek değildir ee, bir görüşme başlatmak, bir çözüm yolunun yollarını karşılıklı aramaya çalışmak bunu devletler bunun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 Ee, İra örneği hakikaten önemli. Bunun başarılı ve başarısız örnekleri var. Yani illa bu yoldan hareket edersek çoğunu çözeriz. güven en muhakkak çözülür demek de doğru değil. değil. Yani burada gerçekçi olmamız lazım işte. İra çözüm örneğidir. Etat çözümsüzlük örneğidir.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 büyük bir kıyım oldu. Büyük bir kıyım oldu yani. Eee tam yönelik ama bu da şu demek değildir 20 sene sonra yeniden başlamayacak anlamına gelmiyor. Bütün bu tür şeyler büyük kıyımlardan sonra olan çözümler. Evet yani bir başka bir örnekte şey bir tamam neredeyse tamamını sildikleri Hindistan'daki Maocu hareketin tekrar yükselişe geçtiği tekrar tekrar yükselişe geçebiliyorlar. Yani örnek tabii. Yani bu, bu...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 çatışma yapan biriyle terörist denir mi? Nasıl bir terör örgütü bu? Evet. Silahlı isyan. İlla silahlı isyan olduğu zaman daha doğru terör... Bunun için söylemiyorum ama so, olayların ne olduğuna vakıf olmadan, kaynaklarını e, doğru tespit etmeden, olayın kendisine doğru teşvik koymadan nasıl sorun çözülebilir ki? Aynen öyle. Yani başladığımız noktaya dönmek... Bu taşeron çok... mevzu beni hakikaten çok... E,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 müdahalelerinin sınırını tanımazlar. Evet. Bunu biraz evvel başka Britanya örneğinde vermiştik. Vermiştik. Evet. Türkiye'de bunun farklı olması için bir neden yok. Maalesef. Evet, evet, maalesef. Girdiğimiz alan böyle bir alandır. Yani oraya girerseniz ben terörle mücadele için ne yapsam mübahtır, haklıyımdır noktasına çok hızlı gelirsiniz. Ve öbür bu çerçevede de hani bu bir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 binanın çıkışında vurmak terör eylemidir. Bu yeni konmuş bir ad değil. Ta Rusya'daki narodiklerin Mö, 19. yüzyılda yaptıkları, anarşistlerin bazı dönemlerde 19. yüzyılda yaptıkları eylemler, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına, görünüşte neden olan eylemde böyle bir eylemde hatırlayacaksınız. Hı hı. Bunları belki üzerine giderek polisiye yöntemlerle bastırarak, denetleyerek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 bunu Rotamin'in fraksiyonun birkaç tane bülteninde açık biçimde okumuştum. Amacımıza ulaştık. Yani kendilerine yönelik devlet terörü uygulandığında, ha işte tamam, siz bunun gerçek yüzünü gösterdik diyen bir kapalı devre bir zihniyet dünyası aslında. Evet, maalesef çok şey. Peki süreyi bitirdiklerde da. çok İyi teşekkürler. Ahmet İnselli Ufuk Turu